Herkese merhaba 95.0 açık radyoda diğer kamdasınız. Sevgili program ortağım Rolf Kösemen'le beraberiz. Bugün özel bir konuğumuz da var. Bildiğiniz gibi son birkaç haftadır Stockholm 650 50 süreci ile beraber geleceğimizi hep birlikte düşünmeye e, çalışıyoruz. Bugün çok önemli bir başlıkta nükleer başlığında çok sevgili Pınar Demircan bağımsız araştırmacı ve nükleersiz.org koordinatörü bizlerle beraber. Pınar hoş geldin. Rolf sen de hoş geldin diyeyim. Hoş Merhaba, hoş buldum. Ee, şimdi ben hemen ilk soruyu sorayım. Pınar, bildiğin gibi iklim krizi uluslararası platforma ilk defa çevre ve kalkınma ilişkisinin önemi üzerinden 72'de Stockholm, 50'de, e, Stockholm'de Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi ile taşındı. E, sivil kurumların e, bu meseleyi ele alışından söz etmiyorum. İlk uluslararası platforma taşınışı manasında söylüyorum bunu. Şimdi 50 yıl geçti arada. 50 yıl sonra Birleşmiş Milletler'in çeşitli kurumları UNDP, Türkiye, UNEP ve başka kurumlar 2-3 Haziran'da İsveç'te bir Stockholm Plus 50 Stockholm Artı 50 ismiyle bir konferans toplayacaklar. Şimdi Türkiye'de de sivil kamuoyunu önceleyen bir ulusal danışma süreci yürütülüyor. Yakın dönemde bir iklim şurası yaşadık. Bu iklim şurasından Nükleer çıktı sanki Türkiye'den. Türkiye'nin ilk iklim krizine, e, krizinin çözümüne katkılarından biri, önemli katkılarından biri olarak, sürdürülebilirlik araçlarından biri olarak. Senin de bu çerçevede ciddi bir uzmanlığın var. Bu uzmanlıktan faydalanmak istedik. E, nükleer hakikaten böyle bir şey mi? Sürdürülebilirliği sağlıyor mu? Hele Türkiye için böyle bir şey mi? Yani e, hani sürdürülebilirlik konusundan e, girdiğimiz zaman zaten nükleer otomatikman bunun dışına çıkıyor. Çünkü çözümsüz birçok sorunu var. Artı hani önümüzde iklim krizi e, yani önümüzde değil içinde yaşıyoruz zaten. Varken hani bunun e, nükleerle nükleer enerjiyle birlikte düşünülmesi de çok mümkün değil. Yani ilerlemecelik mantığından e, yola çıkarak bu günlere gelindi. Ancak e, hala bir nükleer atık deposu örneğin yok. E, nükleer enerji santrallerinin işte inşaat süreleri vesaire çok uzun sürüyor. Yani önümüzde acil çözümlenmesi gereken, yani çözümünü bularak e, yaşama devam etmemizin mümkün olacağı bir durum varken, hani e, bunu e, mümkün olduğunca zorlaştıran bir seçenek olarak e, aslında karşımızda duruyor nükleer santraller. Yani şöyle e, devam ediyorum o halde ben. E, yani sürdürülebilirlik ve kalkınmayı bir kere hani artık bir arada kullanmamak gerekiyor her şeyden önce. Yani kalkınma e, aşamalarını geçtik yani dünyada hani bugün e, söylüyoruz küresel nüfusun en yok, yoksul yarısı e, işte toplam küresel servetin ancak ikisine sahip en zengin yüzde onu tüm servetin yüzde yetmiş altısına sahip böyle dengesizlikler var hani nükleer santrallerde son derece maliyetli e, inşası e, pa, e, hani hem enerjisinin enerjinin kendisi pahalı hem inşaat süreçleri maliyetli. Yani enerjinin kendisi pahalı olduğu için de erişime sınırlı. Yani bu, buradan bile baksak aslında nükleer çözüm değilken başka birçok sorunu beraberinde getiriyor. Tam bu noktada özellikle erişim dediğin için ve küresel eşitsizlik üzerinden de konuştuğumuz için benim bir sorum var. Evet Enerji yoksulluğunu çok konuşuyoruz ve enerji adaletini de çok konuşuyoruz bir yandan. Ee, nükleerle ilgili yapılan iletişimlerden biri de herkese yetecek kadar bol bol enerji e, propagandası aslında. Buradan baktığımız zaman e, nükleer enerji... İlk yatırım maliyetlerini de geçtik ama eşitlikçi bir enerji türü müdür? Ya da enerji yoksulluğunu ortadan kaldıracak bir fırsat mıdır? Çünkü bir yandan da nükleer enerjinin getirdiği hepimiz için bambaşka tehlikeler de var. Bu alandan baktığımız zaman nükleer enerjiyi nasıl okumak gerekiyor? Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, nükleer enerjinin hep nasıl sunulduğunu görüyoruz. İşte e, e, yüksek hacimlerde... İşte bol e, miktarda hani e, yüksek oranda enerji hani böyle sunuluyor. Fakat yani aslında maliyeti düşür, maliyetleri konuştuğumuz zaman bizim hacimden ziyade bunun üretim biçimine bakmamız gerekir. E, maalesef e, yani bir nükleer e, endüstri olduğunu kabul edelim. Şimdi ona da biraz girmek istiyorum e, hemen bundan sonra. Ee, şimdi nükleer endüstrinin e, ortaya çıkış koşullu işte nükleer silahlanmayı vesaire buna dayanıyor e, ve bunun sürdürülebilen devam ettirilmesi için diyeyim aslında da sürdürülebilirlik e, kavramıyla hani aynısını kullanmak istemiyorum e, bunun devam ettirilmesi için e, hep nükleer enerji pompalandı. Ee, nasıl işte e, enerji kıtlığına düşülecek enerjiye ihtiyacımız var işte şu kadar e, nüfus e, kullanamayacak enerji diye 1970'lerde Avrupa'da başladı bu argümanlar kullanılmaya 90'larda Türkiye'de kullanılmaya başlandı ve hatta yani devlet planlama teşkilatının o zamanki raporlarında var hani bir e, renk gelmiştim ben de. Ve e, bugün de hala aynı şekilde pompalanıyor. Oysa ki enerji üretim maliyetlerine baktığımız zaman hiçbir şekilde e, hani bunun e, neticede siz bir şey satarken onun maliyetin üstüne koyarak satarsınız. O yüzden de e, bu e, işte yoğunluğa dayanarak hani e, e, ucuz e, satılabilecek bir e, enerji türü değil. Yani e, uranyumu yerin altından çıkarılmasından sevkiyat süreçlerde inşaat sürecine. İşte e, hala e, kurulamamış bir atık sürecine yani e, çünkü nihai atık deposu dünyada hala yok. E, bugün işte Finlandiya bir girişim başlatmıştı ve onu tamamlamak üzereydi. O bile ertelendi. E, sürekli ertelemelere muhtaç bir e, endüstri bu. E, aslında bu yüzden de maliyetler e, artıyor, e, süreçler uzadığı için diyebilirim. Yani hani kesinlikle e, enerjiye erişim noktasında e, ucuz e, enerji sağlaması mümkün değil e, nükleerin. Peki maliyetlerin yanında bir de e, ayak izleri gezegene etkisi ve toplam Tabii. süreci olarak bakmak e, gerekiyor. Her enerji kaynağımıza aslında böyle bakmaya ihtiyacımız var. Özellikle de iklim kriziyle yüz yüzeyken bu açıdan. İlk uranyumun çıkarılmasıyla başlayan ve ondan sonra ömrünü tamamladıktan sonra e, kapatılmasına varan bu uzun yıllara yayılan süreçte nasıl bir iz, nasıl bir risk ve nasıl bir iklim krizi karşısında toplam maliyet görüyoruz? Çünkü toplam maliyet dediğimiz zaman hep enerjinin fiyatına ve kurulum fiyatlarına bakıyoruz ama aynı zamanda İklim krizine yaptığımız katkı ya da gez gezegene yaptığımız etki de aslında uzun vadeli büyük bir maliyet hepimiz için. Evet evet tabii yani şimdi ben burada önemli gördüğüm konu tasnif etmek yani bu problemi çözümlemek için önce bir şimdi biraz önce tanımlamaya çalıştık şimdi bir de tasnif edelim diyorum. Burada mesela nelere bakmalıyız bu enerji türü karbonsuz olarak sunuyor, şey tanımlanıyor. Ee, tamam hani diyelim ki operasyon sürecinde e, hani bacasından hani baca diyelim hani soğutma kulesi e, var ama hani e, bir karbon salımı yok direkt olarak. Fosil yakıt e, e, gibi e, etki etmiyor. E, fakat e, farklı aşamalarında karbon salam prosesleri var. Yani işte demin söyledim uranyumu yerin altından çıkarılmadan çıkarılması e, sağlanmadan bir nükleer santral e, anlamsız. Yani çünkü onu kullanıyor. Ham maddesi uranyum. Sonra bunun sevkiyat süreci var. Ardından işte o inşaat sürecinde kullanılan çimento'nun miktarı, bunların karbon adımları hesaplanabilir. Ki hesaplanıyor zaten. Yani bu konuda yapılmış çalışmalar var. Benjamin Savakol diye bir bilim insanı. Yapmış yani rüzgar enerjisine göre 16 e, e, kat e, yani e, ve şeye göre e, güneşe göre de e, yine 3 e, kat e, bir karbon salımı söz konusu e, şeyin e, nükleer santrallerin. E, o yüzden e, hani burada a, biz karbon salmaz kısmından bile hani baktığımızda nükleer e, enerji gerilerde bir seçenek olabilir ancak. Fakat daha önemli başka bir problemimiz var. Radyasyon salıyor. Sonra iklim krizi riskleri karşısında hem tehlikeli yeni riskler taşıyor ve verimlilik sorunları barındırıyor. Yani bunlardan ayrı düşünemeyiz. Şimdi bir çözüm olarak sunulduğu zaman nükleeri. Bugün dünyada 414 reaktör operasyon halinde bulunuyor ve 31 ülkede faaliyette bu e, sayıyı işte ülke sayısı 45'e çıkma e, aşamasında. Çünkü işte bu bunun da bir nedeni gene e, seçenek olarak sunulması. Artı e, şey e, diğer taraftan e, nükleer santrallerin sayısı da tabi artacak bununla birlikte. 52 tanesi inşaat halinde neticede. Yani bugün 414 diyorsak işte sen, e, bir e, ileriki yıllarda işte 460'lar 70'lerden e, bahsediyor olacağız. Fakat e, şunu söylemek istiyorum ki, hani bugün biz iklim krizinden bahsediyorsak e, demek ki bu çözümlenmemiş nükleer santrallerle. Hani bu, bunu da hani antiparantez belirtmiş olayım. E, fakat daha önemlisi, hani iklim krizine e, neden e, çözüm değil e, kısmına hani bakalım. E, bir kere yaşlanıyor e, bu e, te, e, reaktörler ve e, işte karbon, e, pardon, e, radyasyon. Salımı da hani bu e, eskiyen ve e, mikro çatlaklar dediğiniz çatlaklar oluştukça radyasyon salımı söz konusu işte insanların sağlıklarına artık e, tezahür etmesi zaten normal şartlarda 5 kilometre yarı çaplı alanda işte çocuklarda lösemi gibi e, kanser türlerinin oluştuğu ispatlanmış ki hani eee Örneğin çocukluk çoğu tiroid kanseri sadece e, endüstriyel izotoplarla hani mümkün olan bir şey ve bu Japonya'da fukushima nükleer felaketi yaşanmışken e, işte 380 bin çocuk içinde 218 e, kadar çocukta hem kanısı hem şüphesi bir arada bulunuyor. Ee, yine işte 3 mil adası e, nükleer felaketinden e, sonra e, bu e, ileriki yıllarda yani işte bir 20 30 yıl geçtikten sonra kanser türlerinde anormal artış. İşte Çernobil'i Türkiye'de yaşadık, e, deneyimledik. E, kanser oranlarında artış e, söz konusu. Çünkü 200 çeşit izotop var. Bunlar havaya atmosferi salındı mı hani ekosistemin bütününe nüfuz ediyor neticede ee, ve hani çeşitli hastalıklar yani bunun bir izotopun yarılanma ömrü örneğin 8 e, günse bir başkasının e, e, 30 yıl yani çok farklı e, e, yarılanma ömürleri var ve hepsinin farklı farklı kanserleri, hastalıklara yol açma e, olasılığı e, söz konusu. Yani sürdürülebilirlikten bahsediyorsak eğer bir Bütünsel bakmamız lazım. Sadece enerji değil, yani karbonla odaklanmak e, tek çözüm değil. Başka sorunlar var yani. E, kanser sadece insanlar kanseri olmuyor. Doğa da kanser oluyor. E, hayvanlar da kanser oluyor. Yani kanseri örnek veriyorum. Yani çeşitli e, genetik bozukluklar. Doğmamış çocuğun hasta olarak doğma ihtimali e, söz konusu. E, yani e, yani sadece sağlık boyutundan bile bakıldığında inanılmaz e, olumsuz e, sonuçlar söz konusu iken e, diğer tarafta işte neden iklime çözüm olmadığını da zaten e, konuşuyoruz. E, yani burada şu ek ve ekleyelim. Ulus ötesi bir e, özelliği de var tabii diğer. Bütün e, doğa kirletici unsurlardan daha güçlü olarak. Yani Gürcistan'daki bir nükleer santral Gürcistan'ın herhangi bir şehrinden daha fazla zarar verebilir Iğdır'a. Coğrafi ya, şey tanımıyor yani. <gülüyor> yani. Hem o hem o hem de e, e, örneğin su kullanıyor yani iklim krizi şartlarında e, en çok ihtiyacımız olan kıtlığından hani bahsettiğimiz suyum, hani radyoaktif kirliliğe hani bulaşması kirliliğin bulaşması halinde kullanılmaz hale gelmesi söz konusu. Yani ayrıca ekosistemi ısıtıyor da nükleer santraller. Yani bir megavatlık e, bir reaktörde günlük kullanılan su miktarının 6 milyon nüfuslu şehrin günlük su kullanımına denk olduğuna dair hani veriler var elimizde. 10 milyon ton su kullanılıyor yani. Ee, yine kaza halinde 3 kat su kullanılıyor. Hani dakikada 38 bin ton sudan e, bahsediliyor mesela. Ee, yani çalışmalarda, araştırmalarımda rastladığım veriler bunlar. Ee, yine uranyum madenlerinde normalde hani 30 milyon ton su kullanılıyor. Yani normal bir operasyon halindeki nükleer santrenin 3 katı kadar. Ya, o yüzden ya hiç ya, mantıklı değil. Tamamen nükleer endüstrinin bir şeyidir bu. Yani bir propagandasıdır. Yani nasıl 1970'lerde petrol krizinin işte bir alternatif. Yani çünkü o zaman nükleer silahlanma, silahsızlanma anlaşmaları yapılmaya başlanmıştı. Nükleer endüstri bir panik almıştı aslında ve e, hani nükleer endişenin önü kapanır endişesiyle bunu rönesansa çevirerek e, enerjinin daha fazla hani, ve sorunsuz üretimini sahip ettiler. E, o zaman ne yaşandı? Çernobil nükleer felaketi. Şimdi tekrar iklime dönürsem ben şeyi söylemek istiyorum. E, yani bu e, tam önemli bir eşikteyiz. E, bunu şimdi e, petrol krizi döneminde alternatif enerji gibi kusundukları şekilde karbonsuz enerji olarak sunuyorlar ya. Ama iklim krizi şartlarında biz neler yaşayacağız? Aşırı hava olaylarını işte böyle fırtınalar, işte daha böyle farklı örneğin su seviyelerinin yükselmesi gibi sorunlar yaşayacağız. Bu aşamalarda da nükleer santraller inanılmaz risk teşkil ediyor. Yani gezegen ee, radyoaktif kirliliğe bulanabilir. Ee, yani e, şöyle söyleyeyim, su seviyeleri yükseldiğinde nükleer tesisin e, kendi üretim sahası içerisinde nükleer atıkları vardır geçici olarak. Depo. Bunlar e, işte bu şeylerde e, demir e, ya da işte bir takım e, muhafazalarda duruyor, çelik, e, farklı farklı malzemeler. Bunlar e, paslanabilir. Veya işte mesela Fukushima'da bunu görüyoruz, nükleer atıklar denize sürükleniyor fırtınalarda. Yani ne kadar muhafaza etsiniz de stabil değil artık dünya. O yüzden de hep açık. Yani nükleer atığınız varsa bunun ekosisteme karışması çok mümkün. Deprem de olabilir. Daha iki gün önce Japonya'da yeniden altı büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Direk olarak hani oradaki ee, hala sökümü bekleyen tesisler akla geliyor. Bu, burada bir um, milyon tonu aşkın e, su var e, depolanmış. E, okyanusa boşaltılması planlanan üç yıl sonra boşaltılacağı söyleniyor. E, bunun da gerekçesi içinde sadece ee, şeyin olması e, güya işte trityum denen izotop var iddiası. Oysa ki burada bir e, tarumar olmuş nükleer santral söz konusu. Yani trityum bile tehlikeliyken normal şartlarda işte nükleer santrallerden trityum olan sular boşaltılıyor gibi bir gerekçeyle çıkıyorlar önümüze ama e, yani bu Fukushima'daki, Fukushima nükleer santralindeki e, biriktirilen su sadece trityumlu olamaz. Çünkü tarumar olmuş bir nükleer santralin, soğutma suyunun e, işte o e, şeyle erimiş çekirdekle e, buluşmasından ortaya çıkan e, su biriktiriliyor orada. Yani bütün izotoplar var. Bu okyanusa boşaltılacak. Şimdi hangi sürdürülebilirlikten bahsedebiliriz ki yani? Tam bu noktada biraz önce Rauf'un açtığı kapıdan da girmek istiyorum. Aslında Pınar sen açıyorsun o kapıyı bize ama e, biraz naif bir versiyonuyla soracağım soruyu. E, o yüzden lütfen kusura bakma. E, öte yandan e, çok tehlikeli sulara da gireceğimi biliyorum ama Çernobil'i yaşadık, biz burada yaşadık, e, Türkiye'de yaşadık. E, her nükleer felaket aslında... O ulusun sınırlarının çok ötesine taşıyor. Bu durumda buradan baktığımızda okyanusa boşaltılacak sulardan baktığımızda e, herhangi bir nükleer yatırım tek bir devletin verebileceği bir karar olabilir mi? Bütün halkları ilgilendirirken diye provokatif bir soru atayım ortaya. Yok yok çok, çok, çok haklı bir soru bu yani e, hayır kesinlikle çünkü e, mesela Espo anlaşması e, bu nedenle e, çıktı ortaya hani sınır aşan etkileri söz konusu e, şeyin e, nükleer e, santral gibi endüstrilerin ee, o yüzden e, hani e, Arus ve Espo'nun önemi çok büyük. Türkiye'de bunu imzalamaktan e, imtina ediyor. Yani hem dünya e, genelinde insanların bilgi hakkı al, alması ile ilgili ve işte sınır aşan etkilerle ilgili anlaşmalar bunlar. Türkiye'de imzalamaya yanaşmıyor. Ama e, şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Türkiye'nin e, bu e, nükleer santraller şu anda Türkiye'de de inşa ediliyor. Fakat belli anlaşmalar var. Örneğin normal bir yani bu anlaşmanın içindeki madde bize zaten şunu söylüyor. Nükleer santraller normal operasyon sürecinde de radyasyon yayar. Hangi madde söylüyor? Belli salım oranları var. Yani çünkü nükleer santralden radyasyon salımı olur. Bunun oranları var. Bunun dışına çıkarsanız tazminat ödüyorsunuz. Misal yani kime ödüyorsunuz? O anlaşmayı imzaladığınız. İşte bu Geçenlerde bir üçüncü taraflarla ilgili bir nükleer anlaşma e, imzalandı e, diye çıkmıştı. Bu nükleer düzenleme kurumundan önce hani 90'larda yapılmış iki anlaşmanın e, e, TBMM'de onaylandığı e, konusu gündeme gelmişti. Ben de yazmıştım bununla ilgili olarak. Ee, yani e, bu aslında hani geç kalınmış bir şey çünkü komşulara taahüt etmeniz gerekiyor. Ee, benim işte nükleer santral kuruyorum ama hani buradan bir salım olursa e, şey olacak. E, tazminat ödeyeceğim diye. Yani o yani o aşamalar e, belli bir e, dozun üstüne çıkarsa ödeyeceğim diye. Yani bu, bu otomatikman bize söylüyor zaten hani komşuları artık atmosfer öyle e, belli bir yerde tutulabilecek bir şey değil yani dünyayı dolaşabilir Çernobil nükleer felaketi e, defalarca onlarca kez dünyayı dolaşmıştır yani o şeyleri hatırlayalım e, rutenyumlu bulutlar bununla da ilgili bir yazı yazmıştım e, bir dönem e, böyle e, 2018'da sanırım e, Rusya'nın üzerinde bu e, rutenyum maddesi e, tes, Pardon şey Avrupa'da rutenyum maddesi tespit edildi e, atmosferde Fakat bu iki ay önce Rusya'da bir haber olmuştu Rusya'nın üzerinde böyle bir madde vardı yani hareket etmiş Avrupa'ya gittiğinde bu anlaşıldı yani bunun yarı ömrü e, yanlış hatırlamıyorsam e, bir, e, iki yıl öyle bir şey yani Neticede kanser yapan. E, izotoplar bunlar e, ve e, hani İspanya'da ortaya çıktı. Hangi ülkeden olduğunu bulmak için işte meteoroloji servisleri e, karşılıklı işte bilgi alışverişinde bulundular. E, i̇şte Fransa'dan olabileceğini Rusya söyledi. Rusya e, hayır benden değil şey e, Fransa'da Rusya'dandır gibi birbirlerine attılar topu. E, yani şunu demek istiyorum hani atmosfer tutamazsınız hareketli. Ee, ve aynı zamanda yağmur oluyor, yere e, karışıyor ya. Yani İlk öğreniyoruz bunları. Ekosistem bir bütündür, bütünsel bakmak gerek. Ee, yani tabii ki komşulara da diğer e, sınır aşan e, işte nerelere ulaşır ulaş, ulaşma ihtimali e, olduğu düşünülürse, bütünsel değerlendirilmesi gereken bir konu nükleer santraller. Zaman çok hızlı ilerliyor. Son dört dakikamıza girdik. O yüzden e, bir toparlamaya doğru gitmek istiyorum. Bütünsel değerlendirmekten bahsettik. Sürdürülebilir olmadığından e, bahsettik nükleer e, seçeneğin. E, peki Stockholm 50 gibi bir e, süreç bu alanda ne tür katkılar sağlayabilmeli ya da neler yapılabilir e, hep birlikte ilerlemek için? Ya bir kere, e, hani kesinlikle e, bir e, mutabakata varılması gerekiyor. Ya ben Stockholm e, 50'nin e, toplanıyor olmasından e, aslında bir bakıma memnunum. E, çünkü COP26 çok fazla iklim odaklı. Yani iklim fosil yakıt, iklim fosil ya sadece bu değil ki olay. Yani gezegenin e, birçok derdi var. Hani e, kuraklığın tek nedeni suyu kullanamamak, e, yani kuraklığın tek nedeni suyun azalması değil. Aynı zamanda kirlenmesi, ee, işte e, radyoaktivite bulaştığı zaman da o suyu kullanamıyorsunuz. Uranyum yerin altından çıkarılırken, işte o e, su, e, işte e, yani o radyoaktivite e, suya da bulaşıyor. O, çünkü soğutma suyuna ihtiyaç duyuyor ve genelde bu iş e, göllerin su kaynaklarının yanında yapılıyor. Yine işte siz nükleer santral kurduğunuz zaman onun soğutma suyunu denizden alıyorsunuz, i̇şte denize yine geri veriliyor, 1-2 derece ısı farkı yaratıyor gelecek dönemde. Yani örneğin Tayvan'da 100 çeşit balık olduğundan bahsedilirken nükleer santral de, e, kurulduğu nükleer santralin kurulduğu dönemlerde e, Bu 25'e düşmüş. Yani siz e, e, yani ekosistemi bütünsel olarak e, değerlendirmek, e, hani bütün herkesin yaşam hakkına saygı duymak demek. Ya biz aslında sürdürülebilirliği, e, doğayla ilişkimizi nasıl değiştirebiliriz den e, ele almalıyız diye düşünüyorum. Yani kalkınmayı nasıl sürdürülebilir kılarız diye değil. E, yani mutlaka adalet önemli. Ee, insanların işte gelir e, adaletine kavuşması, yaşamlarını sürdürmesi önemli. Ama bunu e, doğal ilişkimizi değiştirerek ve hani dengeleri farklı gözeterek e, yapmak durumundayız e, diye düşünüyorum. Pınar çok teşekkürler. E, su gibi akıp gitti e, zaman ancak e, daha ilerleyen dönemlerde Diyerkam'da bu konuyu konuşmaya da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bugünlük süremizin sonuna geldik. E, 95.0 Açık Radyo'da Diyerkam'daydınız. E, Rauf Kösemen ve Pınar Demircan benimle beraber de haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.